The Bir gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğum, bağımsız araştırmacı Dr. Aytül Fırat. Fırat'ın doktora çalışması olan Türkiye'de neoliberal dönemde vasıflı iş gücünün değişen yapısı... Ve yüksek öğretim, mühendislik örneği başlıklı tezinin sonuçları üzerine ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Bahsi geçen doktora çalışması Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bölümünde tamamlanmış. Hoş geldin yayına sevgili Aytır. Hoş bulduk Berna. Bu meşakkatli çalışmaya hangi sayıkla başladın biraz istersen. Ee, bu ön bilgiden bahsederek sohbetimize başlayalım. Evet söz sende. Tamam çok teşekkür ederim. Ee, ya aslında benim tezden önce de ilgilendiğim e, üzerinde çalıştığım bazı konular vardı. Bunları biraz birbirleriyle ilişkisini de kuracak şekilde bir araya getirebildiğim bir çalışma oldu bu. Ee, bu konulardan bir tanesi işte üniversite ve yüksek öğretim idi. Ee, özellikle yüksek sisteminin yapısal dönüşümü, neoliberal dönemde e, bunun nasıl seyrettiği, ne tip sonuçlar doğurdu. İşte üniversitelerin değişen toplumsal işlevleri, e, bilginin metalaşması, eğitimin ticarileşmesi, olgusu gibi. Bu tabii benim yani e, bir eski vakıf üniversitesi çalışanı olarak da bizzat deneyimlediğim koşullarla ilgiliydi ve bu konuda bir takım çalışmalar, yapma fırsatım olmuştu. Bir diğer konu vasıflı iş gücü. Burada da şey tabii yani üretime farklılaşan koşulları altında özellikle emek süreçlerinin yeniden oluşması, belirlenmesi e, olgusu yine ilgilendiğim bir konuydu. Dolayısıyla çalışmada ben e, merkeze vasıflı iş gücünü ve bunun e, spesifik bir türü olarak mühendisliği almış oldum. Çünkü mühendislik mesleği yani tarihsel olarak da e, hem başka emek türlerinin, e, üretimdeki emek süreçlerinin değişiminde rol oynayan bir emek gücü türü. E, yani üretim tekniklerinin gelişiminde oynadıkları rol itibariyle. Hem de kapitalist üretimde tekniklerin değişimi bizzat mühendislerin emek süreçlerinde dönüştüren bir rol oynuyor. Bu bakımdan bana... E, İlginç gelen bir konu alan oldu. Böylelikle üniversitenin aslında bilhassa işte neoliberal politikaların benimsendiği süreçte vasıflı iş gücünü üreten, e, mesleki eğitimle onları yetiştiren işlevlerine e, odaklandım ben biraz. Bu iş gücünün tabii yani hani bütün üniversite mezunları için geçerli olduğu üzere yani mühendis iş gücü için de bunu düşünebiliriz. Yani üretken şekilde hayata katıldıkları iktisadi yapının, çalışma yaşamının değişen koşullarıyla bu eğitim süreçleri arasında ilişki kurmaya çalıştım. Bu da tabii bu iki alanın yani meslek eğitim ve üretim dünyasının birbirleriyle etkileşimle, yani rabıtasını gören ve aslında daha bütünlüklü bir yaklaşım çerçevesinde konuya yaklaşmamı sağlamış oldu. Yani. Öyle olduğunu umuyorum. Peki, teşekkürler bu yanıt için. Ee, Yüksek Öğretim Kurumu'nun dönüşümü aslında çalışmanın e, ana den bir Hı. ayağı. Ee, peki, Hı. çalışmandan bir takım veriler çünkü e, çalışmanda aslında çok da e, yani Türkiye ve dünyadaki verileri incelemişim e, görebildiğim kadarıyla. Ee, özellikle e, Türkiye'de e, 80 sonrasında e, bu geçiş döneminde e, nasıl bir e, çerçeve var? Yani yüksek öğretim kurumlarının dönüşümünde hem biraz belki burada hem 80'den günümüze kadar biraz böyle verilerle bize biraz e, bu dönüşümü açıklayabilir misin lütfen? Tabii. Şimdi aslında yüksek öğretimin dönüşümü dediğimiz şeyin bir... Şey, geniş bir tarihi var geçmişi var kapsamlı ve de ilginç bir konu Bence yani burada dünyada olup biten tarafı Bir de işte Türkiye'de e, bununla da etkileşen bir süreçte neler olup bittiği gibi boyutları var ya yani burada hani kurumsal eğitimin ve e, bilimin kendisinin de e, toplumsal yapı üretim ilişkilere e, yani sınıfsal ilişkiler değişirken bundan nasıl etkilendiği oldukça önemli bir boyutu Yani kapitalizmin gelişme dinamikleriyle de son derece ilişkili şekilde bir dönüşümden bahsedebiliriz 19. yüzyıl ortalarından itibaren. Tabii hani o şey yani biraz <gülüyor> süreyi de gözeterek yani şeyi söyleyebilirim yakın geçmişle ilgili olarak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada e, farklı ülkelerde hem bilimin hem yüksek öğretim sistemlerinin yapısı açıdan değişime uğradığını söyleyebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde, farklı ülkelerde e, ayrı e, özellikler gösteriyor. Ayrı bir seyir izliyor. Diğer ülkeler için de keza geçerli bu. Yani siyasal gelişmelerle de e, ilgili olarak yüksek öğretim sistemleri değişiyor. Ve aslında kitleselleşiyor da aynı zamanda. E, Türkiye'de de biraz yani işte özellikle 80'lerden itibaren... Yani neoliberal paradigmanın böyle hakimiyetini e, kurduğu ve süreçler üzerinde daha etkili olduğunu görüyoruz. Üniversite e, sistemin dönüşümü üzerinde de benzer e, etkileri oluyor. E, kitleselleşme ve bir mekansal yayılma olarak tarif edebiliriz. Yani buradaki ana eğilimi. Ama tabii yapısal. Açıdan da e, önemli değişiklikler var. İşte yükün kurulması, o m, daha merkezi bir yapıya kavuşması, e, eğitimin özel sermaye girişini açılması, genel olarak eğitim alanının bununla birlikte üniversiteler içinde tabi bu durum işliyor e, vakıf üniversitesi formülasyonuyla. E, tabi yani neoliberal politikalarla ilişkisi bakımından sadece eğitim ticaretleşmesi değil, başka boyutları da var. Bu konunun üniversite sanayi işbirliği olgusu karşımıza çıkıyor. Oldukça hatta yapısal değişimin gövdesini oluşturan bir şey olarak. E, devletin de önemli bir aktörü olduğu bir süreç bu. E, tabii yani bu dönemde 80'lerden itibaren özelleştirmeler ve sermayenin giderek üretim dünyasındaki hakimiyetini artırmasının bir takım önemli sonuçları olduğunu gözleyebiliyoruz. Kamuculuğun, yani kamuca anlayışın giderek aşındığını tasfiye edildiğini. dolayısıyla özel sermenin hakim, daha hakim olduğu bu yapı tarafından da tanımlanıyor yüksek yüksek öğretime yönelik talepler ve ihtiyaçlar şey yani kitleselleşme bu gelişmeler eşlik ediyor biraz bunu nasıl seyrettiğinden bahsedebilirim yani burada elit eğitim ve e, kütlesel eğitim ya da kitlesel eğitim tartışmaları oluyor 1980'ler, 90'larda özellikle. E, bir politika olarak bunun izlendiğini görüyoruz. Şimdi burada 1992 önemli bir tarih. Yani genişleme anlamında, kitleselleşme anlamında. Üniversite sayıları 28'den 51'e çıkıyor kamu üniversitesi sayısı. E, 94'ten sonra daha çok vakıf üniversitelerini... E, Artışıyla karşılaşıyoruz 2003'e kadar. Burada da büyük sermayenin, holding sermayenin, sermayelerinin ya da işte eğitim sektörü kökenli sermaye gruplarının, vakıf üniversitelerinin bu dönemde ağırlıklı olarak kurulduğunu görüyoruz. Sonra 2006 ve 2008 ile başlıyor aslında çok büyük genişleme dönemi. Günümüze kadar da işte üniversite sayılarının, yani kamu üniversitenin 53'ten 129'a, vakıf üniversitenin de 24'ten 75'e çıktığını ve bu işte her ile bir üniversite hedefinin projesinin hayata geçtiğini görüyoruz. E tabii öğrenci sayıları da katlanarak artıyor bu dönemde. Bununla birlikte hoca sayıları da katlanarak artıyor. Yani üniversite aynı zamanda çünkü hoca yetiştiren, öğretim elemanı yetiştiren de bir yapı olduğu için... Burada da sayılar yine 20 binlerden işte 190 binlere yaklaşmış durumda günümüzde. E Tabii mühendislik fakülteleri de aynı şekilde artmış oluyor sayısal olarak hem öğrenci kapasitesi bakımından. Mesela işte 9-10 senede iki katına çıktığını görürüz. Yani yakın geçmişe bakıp 2012'de 24 bin olan Mezun sayısının 2021'e geldiğinde geldiğimizde 48 bin'e çıktığını görüyoruz. E son dönemlerde tabii yeni kayıtlar ve öğrencilerin eğilimleriyle ilgili bazı değişiklikler gözümüze çarpıyor. E bu şey aynı zamanda yeni bölümler açılmış oluyor tabii bu süreçte. Hani gelişmelerle bir takım dünyada ve Türkiye'de olan gelişmelerle ilişkili olarak. Bu yapay zeka mühendisliği ya da nanoteknoloji mühendisi gibi bölümlerin açıldığını görüyoruz. Bu 2020'de mesela yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 55.000 2023'te yani birkaç sene sonra bu 66.000 <gülüyor> düzeyine çıkıyor. Yani çok hızlı bir e, şey var burada da öğrenci sayılarında artış. Tabii bütün yani bu e, biliyorsun işte o her ile bir Üniversite ve Anadolu üniversitelerinin de payı giderek artmış oluyor. Yani metropoldeki, büyük kentlerdeki üniversitelerle birlikte. Ee, öğrencilerin tercih eğilimlerinde, yani bölümlere rağbetinde şey karşımıza çıkıyor. Bu bilgisayar ve elektrik, elektronik mühendisi bölümlerinin giderek e, ağırlığının çok yükseldiğini yani yeni kayıtta. Mesela bugün %45'ini oluşturuyor yeni kayıdı olan öğrencilerin bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisi bölümleri işte burada da tabii bu hani geleceğin meslekleri yani dijital dönüşüm üretimde dijital dönüşüm dijital teknolojilerin yazılım endüstrisinin şey olması yani bu rabeti destekleyen bir şey olarak karşımıza çıkmış oluyor yani tercihlere yansıyor bir şekilde Burada da herhalde öğrencilerin daha rahat iş bulabileceklerini düşünüyor olmaları ve daha yüksek ücret elde edebileceklerini düşünüyor olmaları buna etki ediyor diye düşünüyorum. Şimdi bu genel yüksek öğretimin ve özellikle özelinde de mühendislik bölümlerinin sayılarının ve öğrencilerinin artışına palere olaraktan Mezun olduklarında mühendislik bölümlerinden ister metropol olsun ister Anadolu üniversitelerinde olsun mühendisliği bitiren gençleri nasıl bir çalışma hayatı bekliyor? İş bulabiliyorlar mı ya da iş bulduklarında ne gibi farklılıklar oluyor metropol üniversitelerinden ya da Anadolu üniversitelerinden mezun olanlar arasında gibi bir soru sorsam. Evet. Şimdi yani üniversiteler zaten üniversite yapısı böyle kendi içinde gerçekten bir katmanlı yapı sergiliyor. Yani eğitim özellikleri nitelikleri başta olmak üzere tabi burada açıldıkları dönemler, açıldıkları bölgeler, bu bölgelerin iktisadi yapılarına eklemlenme biçimleri, işte öğretim elemanı kadrosunun özellikleri, sayısı. Ee, yani altyapı teknolojik olanaklar vesaire bakımından şey ayrışıyor üniversiteler birbirinden yani aynı e, aynı bölümler için böyle bir şeyi tarif edebiliriz. Orada da tabii hani büyük kentler ve Anadolu üniversiteleri yaygın eğitim verenler ve büyük kentlerdeki e, şey yani daha işte prestijli yüksek puanlı şey üniversitelerin bölümlerinden mezun olan e, bir sürü e, genç İnsan her sene çalışma hayatına giriyor ama aynı koşullarda girmemiş oluyorlar e, aslına bakarsam Bu e, yani üniversitedeki bu, bu durum e, kendi içinde yani katmanlı eğitim yapısı diyebileceğimiz durum aynı meslek grubu içinde böyle ayrı yedek ordular oluşturmuş oluyor aslına bakarsan. E, iş gücü açısından bu farklı üniversitenin mezunları çalışma yaşamında hangi açıdan hani farklı koşullarla karşılaşıyorlar bir kere öncelikle hani işsizlik güvencesizlik e, genel çalışma koşulları ve ücret düzeyleri e, ve benim tezde de biraz üzerinde daha fazla durduğum kısmı yaptıkları işin gerektirdiği vasıflar açısından farklı pozisyonlara yerleştiklerini görüyoruz. Yani mesela işte Anadolu üniversitelerinin birçoğundan mezun olanların işsizlik problemlerinin daha fazla olduğu, daha düşük ücretlerle, daha güvencesiz koşullarda çalışabildiklerini bazı vakıf üniversitesi mezunları için de geçerli bu. Şimdi burada yaptıkları işin gerektiği vasıflar dediğimiz zaman, ya yani katma değeri daha yüksek malların üretildiği e, i̇şletmeler, firmalar, teknoloji yoğunluğu daha yüksek, daha büyük firmalar veya arge işte faaliyetlerinin yürütüldüğü bu yenilikçi teknolojilerin daha işte mesleki becerilerin daha e, etkili şekilde kullanılabildiği alanlar, e, tabii daha yüksek vasıflarla karşılanabilen iş pozisyonları. Fakat Türkiye'nin e, yani bunu sağlama kapasitesinin çok yüksek olduğunu söyleyemiyoruz. Yani burada istihdam kısıtlı bir olasılık yani iş gücü açısından. Çok daha geniş kesim ne yapıyor? Yani hani geniş kitle için istihdam o KOBİ'lerde yani teknoloji yoğunluğu daha düşük sektörlerde işte yan sanayi, Anadolu'nun birçok bölgesinde arttığı görülen öyle ya da böyle hani büyüyen çeşitli üretim alanlarında e, i̇malat sanayinin farklı farklı işte birbirinden ayrışan bir yapı içinde istihdam ediliyorlar. Şimdi burada mesela şeyi de görüyoruz yani büyük sanayi kentleri dışındaki bölgelerin toplam üretimdeki payının da arttığını görüyoruz. Yani e, bütün kentlerde bir üretim artışından bahsedebiliriz ve bu hani üniversitelerle birlikte düşündüğümüz zaman aslında e, şey, yani üniversitelerin iş gücü bakımından bu kentlerde yükselen e, artan üretimi beslediğini söyleyebilirim kısaca. Şöyle bir şey daha sorsam yani e, son yıllarda ne zaman başladığını bilmemekle birlikte teknoparklar ve bu teknopark arge havzaları e, tezinde Hı. de zaten geçtiği üzere bu arge havzaları ne zamandan itibaren artmaya Türkiye'de başlıyor? Var mı bunun da bir kırılma tarihi? Yani e, yani fakültelerin artmasıyla birlikte arge havzaları da e, oranın arka kapısı gibi mi oluyor gibi bir soru sorsam. Var mı bunun karşılığı bilmiyorum ama. Ee, şöyle yani. Şimdi Teknokentler'in. E, sayısının artmaya başladığını görüyoruz. Yani Ama ağırlıklı olarak 2000'li yıllarda işte 2010'lu yıllarda da devam ediyor. E, yani teknoloji geliştirme bölgeleri teknokentler. E, bununla birlikte mesela araştırma geliştirme faaliyetlerine harcanan bütçenin de zaman içinde artış gösterdiğini görüyoruz. Yani şey hem kamusal hem özel sektör finansmanıyla e, yapılan bir şey olarak düşünürsek hakikaten gayri safi yurt dışı hasılaya oranının da giderek arttığını gözlemleyebiliyoruz. Yani bir şey var. Yani sektörlerde hani araştırma geliştirme faaliyetleri hem özel sektör bünyesinde hem işte teknoparklarda çeşitli hani araştırma bölgelerinde istihdamda araştırmacı sayısının da ve hani mühendisler ve temel bilimler için düşünebiliriz bunu çok sayıda insanı istihdam eder hale geliyor ama büyük kütle içindeki payı düşük tabii düşük evet. evet yani o çok yüksek nitelikli vasıflar gerektiren işlerin daha fazla orada olduğunu düşünürsek eğer düşük son 5 dakikaya girerken yani benim tezde Özellikle son bölümde okurken anlayabildiğim nokta mühendislik fakültelerinden mezun olanlar, özellikle Anadolu Üniversitelerinden mezun olan gençler kendilerine bir takım veriler vardı çalışmanda. Kendilerini tam aslında mühendis olarak görmedikleri ya da aldıkları eğitimin yeterli olmadıklarına dair verilerdi. Biraz önce zaten bundan bahsettin yani kadroların yetersizliğinden kaynaklı olaraktan. Peki mesela bu yani hem iş tatmini açısından da düşünüldüğünde odalar bunun için ne yapıyor ya da ne yapmaları gerekiyor? Yani mühendisliğin çünkü sonuçta daha önce konuştuğumuz gibi mühendis olmak Türkiye'de hala... E, tırnak içinde söylüyorum, e, itibarlı meslek grupları arasında. Bunu sürdürülebilir olabilmesi açısından, e, biraz önceki sorumu tekrarlıyorum. Odalar ya da meslek birlikleri neler yapıyor ya da neler yapılması gerekiyor? Bu konu hakkında e, hem çalışmanda ya da gözlemlerin var mıdır? E, şimdi evet, yani hani o, bu konuda söyleyecek bir şeyler var elbette. Ama ilk önce şey yani bahsettiğin gibi e, yani o çok geniş kitlenin istihdam süreçlerinde bu iş tatminleri ya da güvencesizlik, işsizlikle karşılaşma şeyleri bakımından farklılıkların arkasında bir yapısal durum var. Yani o durumun kendisini biraz hem odaların hem işte e, bu konuyla ilgilenenler için biraz orayı açmakta fayda olabilir. Yani teknik gelişmenin kendisi her zaman yani kapitalist üretim içinde eğer düşünürsek teknik gelişmeyi oynadığı rol e, aslında sanayi devriminden beri aynı. Yani burada e, kapitalist üretim mekanizması bir kar üretme mekanizması olduğu için e, yani emekten sürekli tasarruf sağlayan maliyetlerle birlikte de vasıfları aşağı çeken e, bir gelişim yani bir mekanizma içinde seyrediyor. E, bu, bu durumda bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor aslında. Ama aynı zamanda yani bu daha düşük vasıflı e, iş gücünün çalışabileceği pozisyonları yaratan bu sistem herhangi bir meslek için söylüyorum. Bir yandan da çok yüksek vasıflı bir iş gücün gerektiriyor. Yani bu birbirini dışlayan bir şey değil. Dolayısıyla bu yani meslek grubu içindeki katmanlaşmanın da temel sebebi. Bir de yani, yani Türkiye özelinde düşünecek olursak Özellikle yani mesela küresel kapitalizm içinde ülkelerin kapladıkları yere göre ve iş gücü için koşulların da değişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye sanayisinin küresel dış ticaret meta zincirlerinde iş bölümünde aldığı konumla ilgili tarafları da var bunun. Yani bu çok yüksek vasıflı pozisyonları yaratma potansiyeli başka ekonomilerde daha fazla. Dolayısıyla aslında hani hem odalar açısından yani burada tanımlanan belirli bir meslek grubunun kendi içinde tanımladığı sorunların bu yapısal olanla daha fazla ilişkilendirilmesi iyi olacaktır. Yani çözüm üretmek bakımından söylüyorum. Yani TMOB'un bir çatı meslek örgütü olarak birçok bir çalışması var. Yani bütün bu sorunları bir şekilde işte çözüm bulmaya çalışıyorlar. Çok güzel etkinlikleri var. Ben de işte katıldım birkaç tanesine son aylarda. Yani orada mesela sendikalaşma ve güvencesizlik meselesi, daha doğrusu sendikalı yani mühendislerin sendikalı olması meselesi tabii çok gündemde. Şey, bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorlar Bernacığım ama şey iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bizlerin yani sosyal bilimcilerin yaptığı araştırmaların bu meslek birliklerinin çalışmalarına işte çözüm üretme süreçlerine katkı vermesi daha iyi olacaktır yani hani hem biz araştırmacılar için hem de onlar için çok çok teşekkürler evet bugün konum doktor Aytil Fırat'tı çok çok teşekkürler daveti kabul edip geldiğin için ve bu... ben ben çok teşekkür ediyorum emeğin gündemine katıldığın için çok memnunum çok teşekkürler ee, ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın.